Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfirühü ve naûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillâhu fe lâ ve men yudlil fe Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü amma bat fe inna astaghal hadis ve hayral hadiyeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umuri muhtesetatuha ve kullu muhtesetin bid'ah ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar Allah azze ve celle izin verirse bugün inşallah sahih İlmi Al ismi çalışmamızdan kaldığımız yerden devam edeceğiz ahiret gününe iman ve kadere iman bölümleri kalmıştı. Ahiret gününe iman bu dünya hayatının bitip yeni bir hayatın başlayacağına bu hayata geçişin ölümle ve kabir hayatı ile olduğuna kıyametin kopması ve tekrar dirilme ile devam ettiğine herkesin cezasını görmek için hesaptan sonra cennet ya da cehenneme gideceğine inanmaktır. Ahiret gününe inanmak imanın şartlarından birisidir. Kulun imanı Ahiret gününe inanmadıkça tam ve hakiki olamaz. Kim ahiret gününün varlığını inkar edecek olursa o da kafir olur. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 177. ayetinde Velakin gerçek iyilik Allah'a ahiret gününe iman edenin iyiliğidir buyurmuştur. Cibril hadisinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bana imandan haber ver diye sorulması üzerine Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe iyi ve kötü yönleriye kadere inanmaktır cevabını vermişti. Ahiret gününe imandan olan, o günün başlangıcını gösteren, yaklaştığına delalet eden kıyamet alametlerine de iman etmek gerekir. Alimler kıyamet alametlerini büyük ve küçük alametler olmak üzere iki kısma ayırmışlardır. Küçük alametler kıyamet gününün yaklaştığını gösteren ve birçoğu da meydana gelmiş bulunan alametlerdir. Bunlardan bazıları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişi, insanlar arasından emanet kavramının kalkışı, bunun bu mevhumun ortada kalmayışı, camilerin süslenmesi, çobanların yüksek binalar dikmede birbirleriyle yarışmaları, ''Yahudiler ile savaşılması, zamanın daralması, işin azalması, fitnenin çoğalması, ölüm olaylarının artması, zinanın ve fısk işlerinin çoğalması bu alametlerdendir.'' Allah Azze ve Celle Kamer Suresinin ilk ayetinde ''Kıyamet saati yaklaşmış ve ay ikiye ayrılmıştır.'' buyuruyor. ''Büyük alametler ise kıyametin kopacağı sırada vuku bulacak olan on alamettir.'' Bunlardan hiçbirisi şu ana kadar meydana gelmemiştir. Bunlar Mehdi'nin çıkması, Deccal'in çıkması, İsa Aleyhisselam'ın semadan yeryüzüne adil bir hükümdar olarak inmesi, bu inişinde haçı kırıp Deccal'i ve domuzu öldürmesi, Cizye'yi kaldırması, Yecüc ve Mecüc çıktığında onların helaki için dua etmesi, doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda yer ve toprak çökmelerinin olması, gökyüzünden kalın bir duman tabakasının inip yeryüzünü kaplaması, Kur'an'ın yeryüzünden kaldırılması, güneşin batıdan doğması, dört ayaklı konuşan bir hayvanın peyda olması, Aden'de yani Yemen yakınındaki şehirde bir ateşin çıkıp insanları Şam'a doğru sürüklemesi kıyametin büyük alametlerindendir. E, bu büyük alametleri burada ismen, zikretmekle yetineceğiz. Daha sonraki e, derslerimize inşallah e, İsa Aleyhisselam'ın ile ilgili olarak ve diğer büyük alametlerle ilgili olarak müstakil bazı çalışmalarımız var. Teylif ve tercüme olarak. İnşallah onlardan e, ders yapmak ileride mümkün olur. Müslüm'ün Huzeyfe bin Hüseyd el radıyallahu anh'den rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyruluyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz kendi aramızda bir mesele hakkında konuşurken çıka geldi. Bize neyi konuşuyorsunuz diye sordu. Dedik ki kıyamet saati hakkında konuşuyoruz. O da şöyle buyurdu. Kıyamet şu on alameti görmediğiniz müddetçe kopmaz. Bu alametler ise duman, deccal, dabbe yani dört ayakla konuşan bir hayvan çıkması, güneşin batıdan doğması, İsa Aleyhisselam'ın inmesi, yecüc ve meccucun çıkması, Doğu'da, Batı'da ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç yerde yeryüzünün çökmesi ve sonuncu olarak da Yemen'de bir ateşin çıkıp insanları mahşerlerine doğru sürüklemesidir. Bu hadisi i̇mam Müslim Ebu Davud Tirmizi rivayet etmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir başka hadiste şöyle buyuruyor. Bunu hakim rivayet etmiştir. Mehdi ümmetimin son zamanında ortaya çıkacaktır. Onun zamanında Allah çokça yağmur yağdıracak, yeryüzü bolca yeşillik ve nebat verecek ve o malın sağlam ve güzel olanını kullarına verecektir. Mehdi'nin zamanında var inek ve deve sürleri çoğalır, ümmet büyür ve güçlenir. Bu şekilde yedi veya sekiz sene geçer. Bu alametler arka arkaya meydana gelecektir. Biri meydana geldiğinde öbürü de onu takip edecektir. Bu alametlerin hepsi vuku bulduğunda kıyamet kopacaktır. Saatten kastedilen insanların Allah'ın emriyle kabirlerinden çıkıp hesap verecekleri iyi olanın nimete, kötü olanın ise azaba kavuşacağı bir zaman dilimidir. Allah Azze ve Celle Me'ariş suresinin 43. ayetinde O gün kabirlerinden süratle çıkarlar, sanki dikili taşlara koşuyorlarmış gibidirler. Buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de ahiret gününün birçok isimleri zikredilmiştir. Ee, kıyamet günü, kari'a, hesap günü, din günü, tamme, vaka'a, saha, gâşiye ve buna benzer diğer isimleri zikredilmiştir. Ahiret gününe genel ve tafsilatlı olarak iman edilir. Genel yani mücmel iman. Allah'ın bütün insanları bir yerde toplayacağı, herkese yapmış olduğu amelin karşılığının verileceği, cennetlik olanların cennete, cehennemlik olanların da cehenneme girecekleri bir gün olduğuna inanmakla olur. Bu konuda Allah Azze ve Celle Vakıa Suresinin 49-50. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed de ki, önceki ve sonraki bütün insanlar belirli bir günün buluşma vaktinde bir araya toplanacaklardır. Tafsilatlı iman ise ölümden sonra vuku bu bulacak her şeye iman etmekle gerçekleşir. Bu hususlardan birincisi kabir fitnesidir. Ölüye kabrinde Rabbi, dini ve peygamberi hakkında soru sorulacaktır. Allah Azze ve Celle iman edenleri sorulan sorulara doğru cevap vermeleri ile ayaklarını İslam üzere yere sağlam basmalarını sağlar. Hadis-i Şerif'te geldiği üzere Melekler ölüye sorularını yönettiklerinde o da onlara cevap olarak Rabbim Allah'tır, dinim İslam, peygamberim ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir der. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Hadiste geldiği gibi meleklerin sorularına, soruların soruluş şekline mümin kişinin cevabı ile münafık kişinin cevabının nasıl olacağına da hadiste bildirildiği gibi iman etmek gerekir. İkincisi kabir azabı ve nimetleridir. Kişinin kabir azabını ya da cennet nimetlerini göreceğine inanması, iman etmesi vaciptir. Kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur ya da cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır. Kabir ahiret yolculuğunda durulacak olan ilk duraktır. Buradaki azaptan kurtulan için daha sonra göreceği her şey daha kolay gelir. Ve kim de bu azaptan kurtulamazsa ondan sonra gelecek olan daha şiddetli olacaktır. Kıyamet artık ölen herkes için Kabir azabı ya da nimeti ruh ve cesede aynı anda tesir edecektir. Ruha bazen tek başına muamele edildiği de olur. Kabirdeki azap zalimler için, nimetler ise sadık müminler içindir. Ölü kabir aleminde ya azap ya da nimet görür. Bunda onun toprağa gömülmüş olması ya da olmaması herhangi bir şey değiştirmez. Yanmış, boğulmuş, vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş olması değişik bir muamele görmesine neden teşkil etmez. Allah Azze ve Celle Mü'min suresinin 46. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar sabah akşam ateşe sunulmaktadırlar. Kıyametin koptuğu günde Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun denilecektir. Yine Mü'minun suresinin 100. ayetinde asla bu onun söylemiş olduğu bir sözden ibarettir. Onların önünde de diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır buyrulur. En'am suresinin 93. ayetinde Sen zalimleri ölümün sıkıntıları içinde meleklerin ellerini uzatarak ruhlarınızı çıkarın. Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden, onun ayetlerine karşı kibirlendiğinizden dolayı bugün zillat azabıyla cezalandırılacaksınız derken bir görsen buyrulmuştur. Mutezle fırkasından karşılaştığımız kimseler Yasin suresinin 51. ayetini delil getirerek kabir azabını ve bu konuda var dolmuş hadisleri inkar ederler. Yasin suresinin 51. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. İşte o zaman Eyvah! Eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaadettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Evet bu ayeti öne sürüyorlar. Allah-u alem, e, bunun cevabı şu şekildedir. Yasin suresi 51. ayetinde bahsedilen bu kimseler inkarcı kafirlerdir. Onlar kabir azabını kendilerine vaat edilmiş olup korkuyla bekledikleri daha büyük bir azap olan cehennem azabına tercih edeceklerdir. Nitekim Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 101. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra da Büyük bir azaba döndürüleceklerdir. İşte tehdit edilip durdukları bu büyük azap gelip çatınca Eyvah bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaad ettiğidir diyeceklerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Eğer ölülerinizi gömmekten kaçınmayacağınızdan emin olsam Allah'a kabir azabını size duyurması için dua ederdim buyurmuştur. Bu konuda daha pek çok hadisler vardır. Bu hadisi İmam Müslim İbni Hibban, Nesai, İbn Bişeybe, Şeybe, Ebu Yala, Ahmet Bin Hanbel ve Deylemi rivayet etmişlerdir. Üçüncü husus, sura üflenmesi. Sur, İsrafil Aleyhisselam'ın içine üflediği bir hayvan boynuzudur. Birinci ühleyişinde Allah'ın dilediği dışında bütün canlılar ölür. İkinci üflemesinde ise ilk yaratılandan kıyamete kadar yaratılmış olan bütün canlılar tekrardan diriltilirler. Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 68. ayetinde şöyle buyurmuştur. Sura üflenince Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar baygın bir halde kendilerinden geçerler, ölürler. Sura tekrar üflenince işte o zaman dirilip kalkarlar ve bakınırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Sonra Sura üflenir. Onun sesini işten herkes ağaçların kuvvetli bir rüzgar karşısında eğilip doğrulukları gibi eğilip doğrulurlar. Daha sonra bütün herkes ölür. Daha sonra Allah erkek menisine benzer bir yağmur yağdırır. Bu yağmurla bütün insanlığın cesetleri aynı bitkilerin topraktan çıkmaları gibi topraktan çıkarırlar. Daha sonra sura yeniden üflenir. Bütün insanlar ayağa kalkıp bakışmaya başlarlar. Bu hadisi İmam Müslim İman isimli eserinde İbn-i Mende, Sünen-ül Filfiten isimli eserinde Allame-ed-Dani rivayet etmiştir. Dördüncü husus Ba'az yani yeniden dirilme hadisesidir. Allah Azze ve Celle'nin sura ikinci defa üflenmesinden sonra bütün herkesi tekrardan diriltmesi hadisesi bu. Allah sura ikinci defa üflenmesine izin verince ruhlar cesetlerine dönerler. Herkes kabirlerinden kalkar. Ayaklarına bir şey giymeden çıplak ve sünnetsiz olarak yanlarında hiçbir şey olmaksızın mahşer yerine doğru hızlıca giderler. Güneş insanlara doğru yaklaşır sıcaklığı ve ateşi artırılır. İnsanlardan çıkan ter kimilerinin topuklarına, kimilerinin dizlerine, kimilerinin bellerine, kimilerinin göğüslerine, kimilerinin omuzlarına, kimilerinin ise gırtlaklarına, ağızlarına kadar ulaşır. Bu terin ulaştığı yer insanların dünyadayken yapmış oldukları amellere göre değişir. Öldükten sonra tekrar dirilmek, şer'i delillerle, akıl ve duyu organları ile sabittir. Şer'i deliller, Ölümden sonra tekrar dirilmenin gerçekten vuku bulacağına dair kitap ve sünnette birçok delil ile zikredilmiştir. Bunlardan bazıları Tegabun suresinin 7. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey Muhammed de ki evet Rabbime yemin ederim ki şüphesiz siz tekrardan diriltileceksiniz. Ve yine Enbiya suresinin 104. ayetinde şöyle buyurulmuştur onu ilk yaratmaya başladığımız gibi hesap için yeniden yaratırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste şöyle buyuruyor. Daha sonra sura üflenir. Onun sesini işten herkes ağaçların kuvvetli bir rüzgar karşısında eğilip doğrulduklar gibi eğilip doğrulurlar. Daha sonra Allah erkek menisine benzer bir yağmur yağdırır. Bu yağmurla bütün insanlığın cesetleri aynı bitkilerin topraktan çıkmaları gibi topraktan çıkarlar. Daha sonra sura yeniden üflenir, bütün insanlar ayağa kalkıp bakışmaya başlarlar. Yasin suresinin 78-79 ayetlerinde dedi ki, Çürümüş olduğu halde kim bu kemikleri yeniden diriltecek? Ey Muhammed de ki, onları ilk defa yoktan var edip yaratan tekrar diriltecektir. Hissi olan yani duyu organlarıyla hissedilebilen deliller ise Allah Azze ve Celle kullarına ölüleri dirilttiğine dair Bakara suresinde beş ayrı örnek vermiştir. Bu örnekler Musa Aleyhisselam'ın kavminin ölmelerinden sonra tekrar Allah tarafından diriltilmeleri, İsrail oğullarından öldürülen bir kişinin diriltilmesi, ölümden korkarak yerleşim yerlerini terk edip kaçmaya çalışanların öldürülüp tekrar diriltilmeleri... Bir kasabaya uğradığında Allah'ın kudretini görmesi için öldürülüp tekrardan diriltilen kişi, İbrahim Aleyhisselam'ın kuşları bunların hepsi yeniden dirilmeye birer örnektirler. Aklı olan deliller de iki şekildedir. Birincisi Allah Azze ve Celle yeri, göğü ve onların içindeki her şeyi yaratandır. Onları hiçbir şey yokken yaratmaya gücü yetenin tekrardan yaratmaya da gücü yeter. İkincisi Nasıl Allah Azze ve Celle ölü toprağa gökyüzünden yağmur indirdikten sonra onu diriltir, yeşillendirir ve ona canlılık verirse aynı şekilde bu ölü toprağa can veren ölmüş ve çürümüş cesetlere de can verebilir. Kıyamete imanla ilgili olarak inanılması gereken beşinci husus haşir, hesap ve cezadır. Cesetlerin diriltileceğine, herkesin bir yerde toplanacağına, Yaptıkları işler hakkında sorguya çekileceklerine, aralarında adaletle hükmedileceğine, herkesin yaptığı işlerin karşılığını tam olarak göreceğine iman etmek gerekir. Zira Allah Azze ve Celle Kehif suresinin 47. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz onların hiçbirini geri bırakmadan hepsini bir yerde toplarız. Ve yine Hakka suresinin 19-21. ila ayetlerinde şöyle buyurulmuştur. Kitabı sağından verilen kimseler alın kitabını okuyun. Ben zaten hesabıma kavuşacağımı anlamıştım der. Artık o hoşnut edici bir yaşayış içindedir buyrulmuştur. Haşir insanların tamamının toplanacakları meydana sürüp sürülmeleridir. Bazı ise az önce açıkladığımız gibi ruhların tekrardan cesetlerine dönmeleridir. Hesap ve ceza ise Allah azze ve celle bütün kullarını iki eli arasında toplar. Her kula dünyada yapmış olduğu işleri gösterir. Böylece müminler yapmış oldukları amelleri görerek Allah'ın onlara tanımış olduğu nimetin farkına varırlar. Çünkü yüce Allah onların dünyada yapmış oldukları hataları gizlemiş, ahirette de onların bu hatalarını affetmiştir. Her mümin iman ettiği iman derecesine göre haşredilecektir. Melek melekler onlarla karşılaştıklarında onları cennetle müjdelerler. Müminler bu korkutucu günün sıkıntılarından de olurlar, yüzleri parlak ve güleç bulunur. Diğer yandan yalancı, inatçı, dine yüz çevirenler için ise çok zor, ince bir hesap vardır. İşlemiş oldukları küçük büyük her günahtan hesaba çekileceklerdir. Zilletlerinin artması daha fazla zelil olmalar için yüzleri üzerinde süründürüleceklerdir. Bu onların kendi elleriyle kazandıklarının, yaptıklarının ve dini yalanlamalarının cezasıdır. Kıyamet günü ilk hesaba çekilecek olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Onlar tevhid akidelerinde herhangi bir kusur olmadığından dolayı cennete hesapsız, sualsiz, azap görmeden girecek olan 70.000 kişidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları şu şekilde vasfetmiştir. Onlar başkalarından kendilerine şifa olması için Kur'an okumalarını istemezler. Dağlanmazlar, yani yaralarını ateş ile dağlatmazlar. Herhangi bir şeyi uğursuz saymazlar ve sadece Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler. Cennete hesapsız, sorgusuz girecek olanların biri de büyük sahabe Ukkaşe bin Mihsan radiyallahu anh'tır. Bu Müslim'in ve Buhari'nin rivayet etmiş oldukları bir hadiste anlatılır. Ee, kul Allah'a aitaklardan İlk olarak namaz hususunda hesaba çekilecektir. İnsanlar arasındaki hukuklarda ise ilk önce kanlarıyla alakalı haklarından hesaba çekileceklerdir. Yani cinayet ve yaralamayla ilgili suçlardan dolayı. Altıncı husus havuz ya da havuzdur. Cennet içeceklerinden ve Kevser nehrinden oluşan Arasat meydanında bulunan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait çok büyük bir havuzdur. Bu havuzdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden mümin olanlar içeceklerdir. Bu havuz şu özelliklere sahiptir. Havuzun suyu sütten daha beyaz, kardan daha soğuk, baldan daha tatlı, miskten daha güzel kokan, her bir kenarı bir aylık yol tutan büyük bir havuzdur. Bu havuzun iki oluğu bulunmaktadır. Su içme kapları gökteki yıldızlardan daha çoktur. Bu havuzdan kim bir kere içerse bir daha susamaz. Bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle buyuruyor. Havuzun bir aylık yol kadardır. Suyu sütten beyaz, kokusu miskten güzel, su kapları yıldızlar kadardır. Kim ondan bir kere içerse bir daha susuzluk hissetmez. Yedinci husus şefaattir. İnsanlar Arasat meydanında sıkıntıları artıp Uzun süre orada bekledikten sonra kendilerine Allah'ın katında bu sıkıntılarından kurtulmaları için şefaat edecek birini ararlar. Bütün büyük peygamberleri gezerler. Hepsi de acizliklerini belirtirler. En son olarak da peygamber e, sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed aleyhisselatü vesselama gelirler. Zira onun bütün günahları Allah Teala tarafından affedilmiş, öncekilerin ve sonrakilerin övdüğü bir konuma gelmiştir. İşte o yüce peygamber arşın önüne gelir ve secde eder. Yüce Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme secde halindeyken daha önce bilmediği birçok zikir, hamd ve şükrü ona ilham eder. O da bu ilham edilen zikir ve hamdlerle Rabbinden şefaat edebilmek için izin ister. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kıyamet günü güneşin sıcaklığından insanlardan çıkan ter o kadar çok olur ki bu ter insanların kulaklarının yanına ulaşıncaya kadar güneş onlara yakınlaştırılır. İnsanlık bu haldeyken Adem aleyhisselamdan kendilerine yardımcı olmasını isterler. Daha sonra İbrahim aleyhisselamdan, daha sonra Musa aleyhisselamdan, daha sonra İsa aleyhisselamdan yardım isterler. Hepsi de bir mazeret öne sürerler. En son olarak Muhammed aleyhisselatü vesselama gelirler. Peygamber Efendimiz insanlar hakkında hüküm verilmesi için şefaat eder. Cennetin kapısının kulpunu tutuncaya kadar cennete doğru yürür. O gün Yüce Allah ona makamı mahmudu yani en büyük şefaat makamını verir ve bütün insanlık ona övgüler yağdırır. Bu Buhari'nin şuab İman'da Beyhake'nin ve Deylemin'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste anlatılıyor. Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi'nin 28. ayetinde O'nun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler buyurmuştur. Taha suresinin 109. ayetinde, O günde Rahman'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimseninki müstesna, şefaatin hiçbir faydası olmayacaktır buyurmuştur. Allah Azze ve Celle ancak tevhid ve ihlas ehlinden razı olur. Onların dışındakiler hakkında ise şöyle buyurmaktadır. Mü'min suresinin 18. ayetinde, zalimlerin ne candan bir dostu ne de şefaati kabul edilir bir şefaatçisi olacaktır. Onların şöyle diyeceklerini Allah Azze ve Celle yine naklediyor. Şuara suresi 100, 101. ayetlerinde artık bize şefaat edecek bir kimse de yoktur. Candan bir dostumuz da yok derler. Yine Müddessir suresinin 48. ayetinde artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez buyrulur. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin edeceği büyük şefaattir. Bunun gibi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait başka şefaatler de vardır. Birincisi cennet ehlinin cennete girebilmesi için olan şefaatidir. Buna delil ise peygamber aleyhisselatü vesselamın şu sözüdür. Kıyamet günü cennetin kapısına gelirim ve açılmasını isterim. Cennetin bekçisi sen kimsin diye bana sorar. Ben de ona ben Muhammed'im derim. O da senden önce hiç kimseye bu kapıyı açmamakla emrolundum der. Bunu Müslim, Ebu Avane, Ahmet bin Hanbel ve Abd bin Hümeyt rivayet etmiştir. İkincisi, günahları ile sevapları eşit olanların cennete girebilmeleri için olacak şefaatidir. Bu görüşü bazı ilim adamları söylemiştir. Fakat bunun herhangi bir delili yoktur. Üçüncüsü, cehenneme girmeyi hak etmiş bazı kimselerin ateşten kurtulup cennete girmeleri için olacak şefaatidir. Buna delil ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisidir. Şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler için olacaktır. Bu hadisi İbni Hibban, Hakim, Ziya, Ziya Ulmaktisi, Tirmizi, Beyhaki, Ebu Davud, Ahmet, Ebu et Tayalisi, Ebu Yala ve Taberani rivayet etmişlerdir. Dördüncüsü, cennet ehlinin cennetteki derecelerinin artması için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı şefaattir. Buna delil ise Peygamber aleyhisselatü vesselamın şu sözüdür. Ey Allah'ım Ebi Seleme'ye merhamet, mağfiret et ve onun derecesini hidayete erenler arasında yükselt buyurmuştur. Bunu Müslim, i̇bn İbn İbban, Ebu Davud, Ahmed Ebu Yala ve daha başka muhaddisler rivayet etmişlerdir. Beşincisi, cennete hesapsız, sorgusuz ve azap görmeden girecek olan kimseler için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapacağı şefaattir. Bunun delili şu hadistir. Ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ukkayşe bin Mihsan'ın cennete hesapsız ve azapsız bir şekilde girecek olan 70.000 kişiden biri olması için e, Ey Allah'ım onu yani Ukkayşe bin Mihsan'ı onlardan yani cennete azapsız ve hesapsız olarak gireceklerden eyle buyurmuştur. Az önce söylediğimiz gibi bu Buhari ve Müslümin rivayet etmiş olduğu bir hadistir. Altıncısı Cehenneme büyük günahları yüzünden girenlerin cennete girebilmeleri için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapacağı şefaattir. Bunun delili şu hadistir. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler için olacaktır. Az önce söylemiştik bunu ve yine şöyle buyurmuştur. Cehennemden bir grup insan Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şefaati ile çıkar ve cennete girerler. Onlara cehennemlikler denir. Bu da Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadistir. Yedincisi cehennem azabını hak edenlerin azaplarının hafifletilmesi için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı şefaattir. Buna örnek Peygamber aleyhisselatü vesselamın amcası Ebu Talib'e yapacağı şefaattir. Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Umulur ki kıyamet günü şefaatim ona yani Ebu Talib'e fayda verir de ayak topuklarına kadar ulaşan bir cehennem ateşiyle azap görür. Bu azapla onun beyni kaynayacaktır. Bu, Buhar ve Müslüm'ün ittifakla rivayet etmiş oldukları bir hadistir. Şefaatin Allah'ın katında <gülüyor> kabul olunabilmesi için iki şart vardır. Ee, şefaat edecek ve kendisine şefaat edilecek olandan Allah Azze ve Celle'nin razı ve hoşnut olması gerekir. Bu bir. İkincisi, şefaat edecek kimseye Allah'ın şefaat edebilmesi için izin vermesi gerekir. Bu konuda Allah Azze ve Celle Enbiya Suresinin 28. ayetinde, onlar Allah'ın rıza gösterdiği kimselerden başkasına da şefaat edemezler buyurmuştur. Bakara 255'te de Allah'ın izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir buyrulmuştur. Sekizinci husus mizan yani teraziye inanmaktır. Allah Azze ve Celle kıyamet günü kullarının amellerini tartmak için bir terazi bir mizan koyacaktır. Bu terazi ile ameller tartılıp herkese yapmış olduğu amelin karşılığı verilecektir. Bu terazinin iki kefesi, bir de ölçü ayarı, bir dili vardır. Bu terazi ile kulların yaptığı işler ya da kulların yaptığı işlerin yazıldığı sayfeler ya da kulun kendisi tartılır. Bu saydıklarımızın hepsi tek tek tartılır. Fakat tartıda etkileyici olan kulun yaptığı işlerin ağırlığı ya da hafifliğidir. İşte bu şekilde terazinin yani mizanın varlığına iman etmek gerekir. Allah Azze ve Celle Enbiya Suresinin 47. ayetinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü adalet terazilerini kurarız. Bu itibarla hiçbir nefis hiçbir şekilde haksızlığa uğramayacaktır. Kişinin ameli hardal tanesi ağırlığı kadar bile olsa onu getirir karşılığını veririz. Biz hesap görücü olarak yeteriz. Ve yine Araf suresinin 8-9. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü kimin tartıları ağır çekerse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, ayetlerimize küfretmiş olmaları dolayısıyla kendilerini ziyana uğratmış olanlar da onlardır. Peygamber aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü ise teraziyi doldurur. Müslim ve Beyhak rivayet etmiştir bunu. Bir başka hadiste, Kıyamet günü terazi konur. O kadar büyüktür ki, üzerine semalar ve yeryüzü tartılmak için konacak olsa gene de sağır buyurulmuştur. Bunu da hakim rivayet etmiştir. Dokuzuncu husus Sırat Köprüsüdür. Cehennemin üzerine konulmuş üzerinden geçenlerin hesaptan sonra cennete girecekleri kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüdür. Biz onun varlığına iman ederiz. Onun üzerinden insanlar cennete doğru hareket ederler. Kimileri göz açıp kapayıncaya kadar kimileri şimşek gibi Kimileri rüzgar gibi, kimileri kuş gibi, kimileri iyi koşan atlar gibi, kimileri hızlıca koşan insanlar gibi, kimileri hızlıca yürüyen insanlar gibi, kimileri de sürünerek geçerler. Herkesin geçişi dünyadaki amellerine göredir. Bazıları da köprüyü geçişleri esnasında demir kancalarla hızlıca tutulup cehenneme atılırlar. Allah'a sığınırız bundan. Kim sıraat köprüsünün üzerinden geçerse cennete girer. Sıratı ilk geçecek olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Daha sonra onu takiben ümmeti geçer. O gün peygamberlerden başka hiç kimse konuşmaz. Onların duası ise Ey Allah'ım bizi selamete erdirdir. Cehennem üzerindeki sırat köprüsünün kenarlarında büyüklüklerinin yalnız Allah Azze ve Celle'nin bileceği kancalar vardır. Allah Azze ve Celle bu kancalar ile dilediğini tutar ateşe atar. Sırat köprüsünün özellikleri kılıçtan daha keskin, kıldan daha ince ve kaygandır. Allah'ın dilediğinin dışında üzerine kimse sabitçe duramaz. Köprü karanlıklar içine kurulmuştur. Köprünün iki yanında üzerinden geçenler için şehadette bulunmak üzere emanet yani emanet edileni koruma sıfatı ve sılay rahim bekler, akrabalık bağı bekler. Kim emanet ve sıvayı rahmin hakkını vermişse onun için iyi şehadette kim de haklarına riayet etmemişse onun için de kötü şehadette bulunurlar. Allah Azze ve Celle Meryem suresinin 71 ve 72 ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! İçinizden hiç kimse yoktur ki cehenneme uğrama uğramamış olsun. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz korkup sakınanları kurtarır zalimleri ise cehennemde dizüstü bırakırız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennemin ortasına sırat köprüsü kurulur. Ben ve ümmetim onu ilk geçenler oluruz. Bunu Buhari, Hakim, Ebu Avane, İbni Mace, İbni Ebişeybe, Ebu Yala, İbni Rahuye rivayet etmişlerdir. Yine şöyle buyurmuştur Aleyhisselatü Vesselam. Cehennem köprüsü yani sırat köprüsü kurulur. Ben onu ilk geçecek olanım. O gün peygamberlerin duası, Ey Allah'ım bizi selamete erdirdir Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle demiştir. Bana gelen habere göre Sıraat Köprüsü kıldan ince, kılıçtan daha keskindir. Bunu Müslim, İbni İbban ve İman isimli eserinde İbni Mende rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir başka hadiste şöyle buyuruyor. Emanet yani emanet edilen bir şeyi koruma sıfatı ve rahim yani akrabalık bağı gelir, Sırat köprüsünün sağ ve sol yanına durur beklemeye başlarlar. Köprüyü ilk önce geçenler tıpkı bir şimşek gibi, sonrakiler rüzgar gibi, sonrakiler kuş gibi ve hızlıca yolculuğa çıkan bir kişi gibi geçeceklerdir. Herkes ameline göre köprüyü geçişin karşılığını görecektir. Ve sizin peygamberiniz bütün bu olaylar olurken köprünün başında, Rabbim, sen selamete erdir diye dua edecektir. Ta ki bazı kulların amelleri sırat köprüsünü geçine izin vermeyinceye kadar bu şekilde devam eder. Hatta bir adam gelir, yürümeye gücü yetmediğinden arkası üzerine sürüne sürüne ilerler. Peygamber Aleyhisselatüsselam şöyle devam etmiştir: Sırat köprüsünün iki tarafında asılı kancalar bulunmaktadır. Yakalamak ve emrolundukları insanları yakalarlar. Kim arkasından itilirse cehenneme düşer ve kim de hafif yaralar alırsa kurtuluşa erer. Bunu Müslim rivayet etmiş. Ebu Nuaym el-İsbihani de Müsnedil Mustahreç Ale ala sahih Müslim isimli eserinde rivayet etmiştir. Onuncu husus Kantara'dır. Müminler Sırat Köprüsü'nü geçtikten sonra Kantara denilen bir yerde toplanacaklardır. Burası Cennet ile cehennem arasında bir yerdir. Cehenneme düşmekten kurtulmuş müminler burada kendi aralarındaki ve birbirlerinden haklarını alırlar. Bu haklardan da kurtulduktan sonra tamamen temizlenmiş olarak cennete girerler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler ateşten kurtulduktan sonra cennet ile cehennem arasındaki kantara denilen bir yerde toplanırlar. Birbirlerine dünyada yapmış oldukları haksızlıkların, kul hakları, kul haklarının cezasını öderler. Herkes hakkını alıp iyice temizlendikten sonra cennete girebilmeleri için izin verilir. Muhammed'in nefsi elinde olana Allah'a yemin ederim ki cennete girenlerden her biri cennetteki evini dünyadaki evinden daha iyi bilir. Bu hadisi Buhari, Ahmet bin Hanbel, Abd bin Humet ve Şuabul İman isimli eserinde Beyhaki rivayet etmiştir. 11. husus cennet ve cehenneme iman etmektir. Biz Müslümanlar cennet ve cehennemin hakikaten var olduğuna iman ederiz. Cennet ve cehennem ne yok olur ne de kaybolur. Ne cennet ehlinin nimetleri ne de cehennem ehlinin azabı bitici ve zail olucu değildir. Tevhid ehli olan Allah'ı birleyen Müslümanlar eğer cehennemi hak edecek bir günah işlemişler ise, Allah'ın rahmetiyle ve yine onun izniyle ve sonra şefaat edeceklerin şefaatiyle cehennem azabından kurtulacaklardır. Cennet, Allah'ın takva ehli insanlar için hazırladığı, içerisinde nehirler, yüksek odalar, güzel hanımlar, nefsin arzu ettiği hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir kalbin hatırına gelmeyecek nimetler diyarıdır. Cennetin nimetleri hiçbir şekilde bitmez ve sona ermez. Cennette bir kırbaç kadar yer, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Kokusu kırk yıllık yoldan duyulur. Cennette kula verilecek en büyük nimet, kendi gözüyle Rabbi olan Yüce Allah'ı görmesidir. Kafirler ise Rableri olan Allah'ı göremeyeceklerdir. Buna izin verilmeyecektir. Kim Allah'ın müminler tarafından görüleceğini inkar ederse kafirlerle Müslümanları bu yasaklamalarda bir tutmuş olur. Cennetin yüz derecesi vardır. Her derece arası gökyüzü ile yeryüzü arasındaki mesafe kadardır. En yüksek derecede Firdevs cenneti vardır. Bu cennetin çatsını Allah Azze ve Celle'nin arşı oluşturur. Cennetin sekiz kapısı vardır. Her kapının genişliği Mekke ile Medine arasındaki mesafe kadardır. Öyle bir gün gelecektir ki bu kapılarda kalabalıktan izdiham oluşacaktır. Cennetin en alt seviyesini hak eden kişiye dünya ve onun 10 on katı kadar nimet verilecektir. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 133. ayetinde şöyle buyurmuştur. Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Allah Azze ve Celle cennet ehlinin Ebedi olarak orada kalacağını, cennetin günün birinde yok olmayacağına dair şöyle buyuruyor. Beyine suresinin 8. ayetinde. Onların amellerinin karşılığı içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan adin cennetleri olacaktır. Cehennem ise Allah'ın asiler, kafirler için hazırladığı, içerisinde türlü türlü azapların, çeşit çeşit işkencelerin olduğu bekçileri sert ve tutumlu olan kafirlerin ebedi olarak içinde kalacakları bir diyardır onların yiyecekleri zakkum ağacının meyveleri içecekleri ise kaynamış madendir dünyadaki ateş cehennem ateşinin hararetinden yetmiş kat daha hafiftir cehennem ateşi altmış dokuz kat daha güçlü ve şiddetlidir bu ateş içine atılanlardan hiç bıkmaz ve hatta daha yok mu diye söylenir Cehennemin yedi kapısı vardır. Her kapı belli miktarda insanlardan nasibini içine alır. Allah Azze ve Celle cehennem hakkında Ali İmran suresinin 131. ayetinde şöyle buyurmuştur. Cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Cehennem ehlinin orada ebedi kalacaklarına ve cehennem ateşinin günün birinde yok olmayacağına dair ise... Ahzab suresi 64 ve 65. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah kafirleri lanetlemiştir ve onlar için içerisinde ebedi kalacakları sair cehennemini hazırlamıştır. Ahiret gününe iman etmenin bir takım faydaları vardır. Allah'ın emirlerine itaat etmeye kişi istekli olur, sevap kazanmaya arzulu ve ümitli olur. Kişi masiyet ve günah işlemekten korkar. Müslüman dünyada kaybettiklerinin karşılığını ahirette alacağını düşünerek sıkıntı ve kederlerini unutur ve rahatlar. Yeniden dirilişe iman etmek toplum ve fert açısından daima ıslah edici bir faktör oynar. Çünkü kişi yapmış olduğu amellerin karşılığını göreceğini bilerek o doğrultuda hareket eder. Bu da onun ve toplumun kötülüklerden haksızlıklardan arınmasına, toplumun ıslah olmasına sebep olur. Kişi Allah'a karşı yapacağı ibadetlerde dost doğru olur. Bu da topluma ekilecek olan şer tohumlarının önünün kapanmasına, hayrın ve iyiliğin yayılmasına, toplumun huzur ve refahın hüküm sürmesine, toplumda hüküm sürmesine neden olur. Evet, imanın diğer bir şartı Kadere iman etmektir. Kader, Allah'ın kainattaki her şeyi ezeli ilmi ve hikmeti doğrultusunda takdir etmesi, o ilmine uygun bir şekilde düzenlemesidir. Kadere iman, Allah'ın sonsuz ilmi ve gücü ile alakalı bir konudur. Yüce Allah'ın her şeye gücü yeter ve o her istediğini de yapabilir. Kadere iman etmek, Allah'ın rububiyetine iman etmenin gereklerindendir. İmanın altı şartından biri olup ona tam bir şekilde inanılmadan yani kadere iman etmeden iman edilmiş olunamaz. Allah Azze ve Celle Kamer Suresinin 49. ayetinde şüphesiz ki biz her şeyi belli bir kader üzerine yarattık buyurmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bu konuda her şey belli bir kader üzeredir. Hatta bir kişinin dünya ve ahireti ahiret işleri yapmada acizlik göstermesi ya da keyisi yani becerikli ve arzulu olması da onun kaderindendir buyurmuştur. Bu hadisi Müslim, İbn Hibban, Beyhaki, İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Kadere imanın tam ve uygun bir şekilde gerçekleşebilmesi için kişinin şu dört mertebeyi e, yerine getirmesi gerekir. Bunlardan birincisi Allah'ın her şeyi kuşatan ezeli bir ilmi ilmi olduğuna iman etmesi gerekir. Bu konuda Hac suresinin 70. ayetinde Sen Allah'ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi bildiğini ve her şeyi bir kitapta kayıtlı olduğunu bilmiyor musun? Şüphesiz bunu yapmak Allah için çok kolaydır buyurulmuştur. İkincisi her şeyin yüce Allah'ın ilmine dahil olduğuna ve yaratılmış her şeyin her olayın levh-i mahfuzda her türlü noksanlıktan ve hatadan korunmuş levhada kayıtlı olduğuna inanmaktır. Bu konuda En'am suresinin 38. ayetinde Biz kitapta, levh-i mahfuzda her şeyi eksiksiz olarak kaydettik buyrulmuştur. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselamda İmam Müslim, Hakim, Lalkai ve İbni Vehbin rivayet etmiş oldukları bir hadiste Allah gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce bütün mahlukatın kaderini yazmıştır buyurmuştur. Üçüncüsü yüce Allah'ın dilediğini dilediği gibi yaptığını ayanet etmektir. Tekvir suresi 29. ayetinde şöyle buyruluyor: Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'da behaki imine bir şey Ahmet ve Taberani'nin rivayet etmiş oldukları bir hadiste şöyle buyuruyor. Bir kimse Peygamber Aleyhisselatü sen ve Allah dilerseniz deyince şöyle buyurmuştu. Sen beni Allah'a ortak koşulan bir benzer mi yaptın? Bilakis Allah tek başına dileyendir buyurmuştur. Dördüncüsü Yüce Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna iman etmektir. Bu konuda Allah Azze ve Celle Zümer Suresinin 62. ayetinde Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeyi kavrayan, rızkını veren ve yönetendir buyurmuştur. Yine Safat suresinin 96. ayetinde Allah sizi ve sizin yaptıklarınızı da yaratandır buyurmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah her sanatkarı ve yapmış olduğu sanatı yaratandır buyurmuştur. Bunu hakim, Bezzar, Emali isimli eserinde Mehamiyeli, Şuab-ul İman'da Beyhakî, ve İtikad isimli eserinde Lalqai sahih isnad ile rivayet etmişlerdir. Kaderin kısımları vardır. Genel kader Allah'ın bütün kainat için koyduğu gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce levh-i mahfuzda yazdığı hesabını yaptığı genel bir takdiridir. Ömürlük kader kulun ana rahminde ona ruh verildikten sonra ölünceye kadar başından geçecek olan bütün olayları içine alan takdiridir. Yıllık kader kulun her sene kadir gecesinde o sene başından ne geçeceğini belirleyen senelik takdiridir. Allah Azze ve Celle Duhan suresinin dördüncü ayetinde O gece kendi katımızdan bir emir ile her muhkem iş apaçık ayırt edilir buyurmuştur. Günlük kader ise Allah Azze ve Celle'nin fiiliyatıyla alakalı olan öldürme, diriltme, verme, çekip alma işleriyle alakalı olan günlük insanoğlunun hayatındaki takdiridir. Allah Azze ve Celle Rahman Suresinin 29. ayetinde Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ondan yani Allah'tan ister. O her gün bir iştedir. Yani bir yaratma, öldürme, rızıklandırma gibi iştedir. Buyurmuştur. Selefi Salihinin Kader hususundaki akidesi şu şekildedir. Yüce Allah her şeyin yaratıcısı, sahibi ve yöneticisidir. Hiçbir şeyi daha yaratılmamışken olacak her şeyin kaderini çizmiş, kullarının ve diğer bütün mahlukatın ölümlerini, ömürlerini, rızıklarını, yapacakları işleri, ahlaki durumlarını iyi ya da kötü mü olacaklarını apaçık bir kitap olan lehî mahfuz'da yazmış ve saymıştır. Allah neyi dilerse olur. Neyi dilemezse hiç kimsenin onu meydana getirmeye gücü yetmez. Onun her şeye gücü yeter. Dilediğini hidayete dilediğini de sapıklığa erdirir. O neyin olduğunu, neyin olacağını neyin de meydana gelmediğini eğer meydana gelseydi nasıl olacağını da çok iyi bilir. Kullarında Allah'ın kendileri için çizmiş olduğu kader doğrultusunda yapmak istedikleri şeyleri dileme ve güçlerini bu doğrultuda kullanma hakları vardır. Tabi ki kulların ancak Allah'ın dilediği şeyleri dileyebileceklerine itikad edip buna inanmaları gerekir. Allah Azze ve Celle Ankebut suresinin 69. ayetinde bizim uğrumuzda cihad edenleri muhakkak ki biz kendimize ulaştıran yollara irşad ederiz buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah Kullarını, fiillerini yaptığı işleri hepsini yaratandır. Fakat kullar bu işleri fiiliyatta yapanlardırlar. Kulun yapılması gerekli olan şeylerin terk edip, yapılması haram olan şeyleri fiiliyata dökmeleri hususunda, Yüce Allah'a karşı kullanabilecekleri bir özürleri, hüccetleri, mazeretleri yoktur. Bilakis hüccet kulların üzerine ikam edilmiştir. Bunun nefsine gelen musibetler için, bu kaderdir demesi caizdir. İşlediği günahlar için bu benim kaderimde vardı demesi ise caiz değildir. Eğer hatalarından tövbe ederse o zaman bu şekilde söylemek caiz olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği üzere Adem aleyhisselam ve Musa aleyhisselam arasında şu konuşma geçiyor. Adem ve Musa aleyhisselam e, Musa aleyhisselam Adem aleyhisselam'a sen bir günahının Yüzünden, cennetten çıkarılan Adem'sin dedi. Adem Aleyhisselam da Musa'ya sen Allah'ın dini ve kelamı ile seçip ayırdığın Musa'sın. Bütün bunlara rağmen ben henüz yaratılmamışken benim için takdir edilmiş bir şey yüzünden ayıklıyorsun dedi. Böylece Adem Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a hüccet getirdi. Buyurulmuştur. Buhar ve e, İbn Abdilber'in rivayet etmiş olduğu hadiste. Fakat bu geçmişte yapılanlardan, geçmişte işlenen hatalardan tevbe edildiği zaman geçerlidir. Nitekim Adem Aleyhisselam'ın kıssası da bu şekilde cereyan etmiştir. Yüce Allah'ın kainatta yarattığı fiiller iki kısma ayrılır. Birincisi, Yüce Allah'ın mahlukatın fiillerini onların istek, irade ve seçme hakları dışında yönlendirmesi kendi isteğine göre şekillendirmesidir. Çünkü Yüce Allah sadece kendi dilediğini yapar. Öldürmek, diriltmek, hastalık ve şifa vermek gibi fiiller bu kabildendir. Allah Azze ve Celle Saffat suresinin 96. ayetinde Allah sizi ve sizi, sizin yaptıklarınızı da yaratmıştır. Yine Mülk suresi 2. ayetinde O ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır buyuruyor. İkincisi, irade ve isteği olan her türlü mahlukatın kendi istek ve arzuları doğrultusunda yapmış oldukları fiillerdir. Allah Azze ve Celle Tekvir Suresi 28. ayetinde, İçinizden doğruyu, dost doğru olmayı dileyen kimse için buyurmuştur. Ve yine Kevf Suresi 29. ayetinde, Kim dilerse iman etsin ve kim de dilerse küfür etsin, inkar etsin buyurulmuştur. Kul yapmış olduğu güzel işlerle övgü, kötü işlerle de zem ve kınama duyar. Kötülenme duyar. Şüphesiz ki Allah kimseye kendi elinde olmayan bir şey yüzünden azap edecek değildir. Çünkü Kaf suresinin 29. ayetinde ben kullarıma zulmedici değilim buyurmuştur. Kişi bir işin, bir olayın kendi isteği dışında cereyan etmesiyle kendi arzuları doğrultusunda vuku bulması arasındaki farkı anlayabilir. anlayabilir. Şöyle ki. Bir kişinin binanın çatsından merdivenle aşağı inmesiyle birinin onu çattan aşağıya zorla itmesi buna bir örnektir. Sonuç olarak ikisi de aşağı inmiştir. Ama birincisi kendi arzusuyla diğeri ise zorunlu olarak inmiştir. Allah Azze ve Celle'nin Allah kulu ve O'nun fiiliyatını, fiillerini de yaratmıştır. Ve ona o fiili yapabilme gücü ve isteğini de vermiştir. Kul o fiili gerçekte yapan, fiiliyle temas halinde bulunandır. Kişi eğer iman ederse bu onun kendi gücü ve isteğiyle yapmış olduğu bir şeydir. Şayet küfür ve inkar ederse bu da yine onun isteği doğrultusunda meydana gelmiştir. Bu aynı, bu meyve şu ağaçlandır, şu mahsul bu topraktandır dememiz gibidir. Yani ondan meydana gelmiş demektir. Yüce Allah her şey için bir başlangıç noktası ve buna bağlı olarak yaşamını devamını bu noktalardan sağlayan mahlukatı yaratmıştır. Ağacı yaratan Allah'tır. Meyve ağaçtan Allah'ın dilemesiyle türemiştir. Meyve ağaçtandır ama onu yaratan Allah'tır. Bunun gibi daha çok birçok bir örnek gösterilebilir. İşte bu şekilde Allah'ın yaratması ile kulun fiili işlemesi arasında bir bağlantı vardır. Aralarında herhangi bir çelişki yoktur. Safa suresi 96. ayetinde Allah sizi ve sizin yaptıklarınızı da yaratmıştır buyurmuştur. Yine Leyl suresinin 5 ila 10. ayetlerinde kim malından verir ve Allah'ın azabından sakınırsa en güzeli tasdik ederse biz de onu en kolaya yani hesaptaki kolaylığa hazırlarız. Kim de cimrilik edip malından vermezse kendisini zengin sayıp ''En güzel olanı da yalanlarsa biz de onu en zor olana yöneltiriz.'' buyurmuştur. Kulun kadere inancında iki şey ona farzdır. Birincisi kulun yapılması kendisine yasaklanan şeylerden kaçınmasına ve kendisi için takdir edilen yani farzları ve sünnetleri fiiliyata dökmesinde Allah'tan yardım dilemesi onu kolaya yöneltip zorluktan uzaklaştırması için Allah'a dua etmesi ona farz olur. Böylece kul Allah'a tevekkül eder ve kötülüklerden ona sığınır, hayra ulaşıp şerden sakınmada Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Sana fayda verecek şeyleri hırs ile talep et ve Allah'tan yardım iste. Yapacağın işlerde acizlik gösterme. Eğer sana bir musibet gelecek olursa, Keşke şöyle yapsaydım, şöyle olurdu deme. Ve lakin Allah takdir etti ve dilediğini de yaptı de. Çünkü keşke sözü şeytanın amelini açar, şeytanın işini kolaylaştırır. Bunu İmam Müslim, İbn Hibban, Beyhaki, İbni Maci, Ahmet, Ebu Yala ve Hatip rivayet etmiştir. İkincisi, kul kendisi için takdir edilmiş musibetlere sabredip umutsuzluğa kapılmamalıdır. Gelen musibetin Allah'ın katından geldiğini bilip razı olmalıdır. Böylece dünyada selameti bulur. Bilir ki kendisine bir musibet gelecek olsa o musibeti ondan uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur. Aynı şekilde kendisi için takdir edilmemiş, kaza buyurulmamış bir musibet kesinlikle ona isabet edecek de değildir. Bu yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam, İbni İbban, Hakim, Ziyavül Ebu Davud ve İbni Mace'nin Sahih isnatla rivayet etmiş oldukları hadiste, bil ki sana gelen musibet muhakkak sana isabet edecektir. Hata yapmaz, şaşmaz ve senin için takdir edilmemiş musibet de sana isabet edici değildir buyurmuştur. Kulun kendisi için takdir edilen kadere rıza göstermesi gerekir. Çünkü kadere olan rızası onun yüce Allah'ın rububiyetine tam manası ile iman etmesinden ileri gelir. Her Müslüman Allah'ın iradesine uygun bir şekilde cereyan eden kaderin fiiliyatı olan kazaya iman etmesi, rıza göstermesi imanın şartlarından biridir. Allah Azze ve Celle yaptığı her işi adalet ve hikmet çerçevesinde yapar. Kulun kalbinin Allah'ın verdiği musibet musibetin yanlışlıkla kendisine gelmeyeceğine, yanlışlıkla kendisine gelecek bir musibetin de Allah'ın iradesi ve kazası olmadan isabet etmeyeceğine inanması... Onun meydana gelen olaylar karşısında tereddüte düşmesine ve hayretler içerisinde kalmasına engel olur. Stres ve huzursuzluktan arınır, emin olur. Kaybettiği şeylere üzülmez, geleceğinden korkmaz. Böylece insanların en huzurlusu, aklı ve fikri rahat olanı haline gelir. Her kim ömrünün sınırlı olduğunu, korkaklığın ömrünü uzatmayacağını, rızkının belli olduğunu, cimriliğin rızkını artırmayacağını bilirse kalbi ve gönlü rahatlar Mutmain olur. Kendisine isabet eden musibetlere sabreder, yapmış olduğu yanlış işler için tevbe eder. Yüce Allah'ın onun için takdir ettiğine razı olur. Böylece kendisine gelen musibetlere sabrettiği, onun için takdir, sabrettiği gibi e, emredilenleri de yapmış, yerine getirmiş, bu ikisi arasını birleştirmiş olur. Allah Azze ve Celle, Tegabün Suresinin 11. ayetinde, Hiçbir musibet Allah'ın izni olmadıkça isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse Allah da onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi en iyi bilendir buyurulmuştur. Yine Mü'min suresi 55. ayetinde Ey Muhammed sabret muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır ve Allah'tan günahlarının bağışlanması için mağfiret dile buyurulmuştur. Allah Azze ve Celle'nin koluna nasip ettiği hidayet iki çeşittir. Birincisi, bütün insanlık için gerekli olan Allah'ın kuluna doğru yolu, hakkı gösterdiği ve delalet ettiği hidayettir. Allah Azze ve Celle Şura Suresinin 52. ayetinde Şüphesiz ki sen dost doğru bir yola iletiyor, delalet ediyorsun buyurmuştur. İkincisi, Yüce Allah'ın fazlı ve keremiyle Muttaki olan Allah'tan hakkıyla korkan kullarına şer kapılarını kapatıp hayır ve iyilik kapılarını iyiliğin yollarını açması, kullarını bu hal üzerine sabit kılmasıdır. Bu hidayet Allah'tan başka kimsenin tasarrufu altında değildir. Bu konuda Kasas suresi 56. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki sen sevdiğine, dilediğine hidayet edemezsin fakat Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini hidayete erdirir. İrade yani dilemek, dilediğini yapmak Yüce Allah'ın kitabında iki çeşit olmak üzere varid olmuştur. Birincisi kevni iradedir. Bu irade Yüce Allah'ın yarattığı bütün her şey için geçerlidir. Dilediği meydana gelir, dilemedi ise vuku bulmaz. Yüce Allah'ın murat ettiğinin muhakkak olması demektir. Kainatta vuku bulan her şeyin Yüce Allah tarafından sevilmesi, hoşnut olunması Meydana gelmesi için şart değildir. Kevni irade, Yüce Allah tarafından yerler ve gökler yaratılmadan önce takdir edilmiştir. Eğer kevni irade ile şer'i irade bir yerde bir noktada birleşirse işte o zaman Yüce Allah o kevni iradeyi sever ve ondan razı olur. En'am suresi 125. ayetinde şöyle buyrulmuştur. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. İkincisi şer'i iradedir. Ee, şer'i irade Allah'ın istediği, dilediği, razı olduğu amellerin, hadiselerin vuku bulmasını sağladığı, bu sevdiği, istediği şeyleri yapanlardan razı olduğu iradedir. Yüce Allah'ın bir şeyi sevmesi vuku bulacağı manasına gelmez. Ancak Kevni irade ile meydana gelmesi istenirse o zaman vuku bulması gerekli olur. Bu konuda Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Kevni irade daha geniş ve kapsamlıdır. Allah'ın dilemesi sonucu vuku bulan şer'i irade aynı zamanda kevni iradedir. Mümin kulun iman etmesi kevni irade sonucudur. Fakat yüce Allah'ın Kulunun iman etmesini sevdiği ve istediği için imanının vuku meydana gelmesi şer'i iradedendir. Yani her kevni irade şer'i irade değildir. Yani Allah kevni olarak yarattığı her şeyi sevip olmasını dilemek zorunda değildir. Bu <gülüyor> kafirin etmesinin Allah'ın kevni iradesi sonucu olup yüce Allah'ın küfrü sevmediği için küfrün, küfrün vuku bulması şer'i irade değildir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın imanı hem kevni hem de şer'i irade gereğidir fakat Ebu Leheb'in küfrü sadece kevni irade sonucudur Yüce Allah onun küfrünü yaratmıştır ama ondaki bu küfür hasretini sevmez ondan razı olmaz bu sebepten onun küfrü şer'i irade sonucu değildir Yüce Allah bu kainatta günahları yaratmış ama kullarından günah işlemelerini istememiştir Günahlar kulların kendi iradeleriyle kesp edilen, kazanılan hasletlerdir. Allah Azze ve Celle günahları yasaklamış, günah işleyenleri cezalandıracağını bildirmiştir. Ezeli takdiri sonucu isteyen günah işler, isteyen de günahlardan kaçınır. Yüce Allah kulunun iman etmesini, itaatte bulunmasını, iyi ameller işlemesini ister, bunu arzular ve sever. Kullarına sevdiği işleri yapmaları için emreder emirlere uyanları mükafatlandırır, güzel bir karşılık verir. Hiç kimse Allah'ın iradesi olmadan isyan edemez, asilik yapamaz. Onun dilediğinden başka hiçbir şey vuku bulmaz. Zümer suresi 7. ayetinde Allah kullarının inkar etmelerine, küfretmelerine razı olmaz buyurulmuştur. Yine Bakara suresi 205. ayetinde Allah fesadı sevmez buyurmuştur. Yüce Allah kulunun Başına gelecek kaderin dua, sadaka, kulun yapmış olduğu işlerde dikkatli davranması, ilaç kullanması, yaptığı işi en sağlam bir şekilde yapması gibi sebeplerle değiştirebileceğini, başa, gece, başa gelecek olan kaderin bertaraf edilebileceğini belirtmiştir. Çünkü olacak her şey Allah'ın ezeli ilminde sabittir. Kader değişse de bu kulun kaderinde zaten vardır çizilmiştir. Bu sadece kader bir kaderden diğerine geçiştir. Kulun acizliği ve başarılı olması dahi kaderinin bir parçasıdır. Kader, Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarından gizlediği bir sırrıdır. Kainattaki her şeyin gerçek halini Yüce Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez. Kulun sapkınlığa düşmesi, hidayete ermesi, ölmesi, dirilmesi, kiminin bolca nimetlenip kiminin de az rızı kalması hepsi Allah'ın takdirindendir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kader zikredildiğinde yani onun hakkında konuşulmaya başlandığında kader hakkında konuşmayı bırakınız susunuz buyurmuştur. Bunu Taberani, Deylemi Ebu Nuayn ve Sehmi rivayet etmişlerdir. Ebu Hamzatü Sehmi rivayet etmiştir. tarih Cürcan ismini Bunun dışında alimler tarafından kaderin yönlerini Allah'ın kaderdeki büyük hikmetlerini kaderin derecelerini mertebelerini, sonuçlarını insanlara açıklamak, onların bunu öğrenmelerini sağlamak caizdir ve gereklidir. Çünkü kadere iman, imanın şartlarından birisidir. Bu yüzden onun hakkında yeterli, yeterli bir ilim gereklidir. Peygamber aleyhissalatü Cibril aleyhisselam ile aralarında geçen konuşmasında bu gelen Cibril'dir, size dininizi öğretmeye geldi buyurduğunda kadere imanı e, imanın esaslarından saymıştır. Yüce Allah'ın ezeli ilmiyle olacakları ve olan her şey bilmesi insanlık için gaybi bir meseledir. Kayb ise Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği bir ilimdir. Ve kayb kulların nazarında meçhul bir şeydir. Bu sebepten dolayı hiç kimse kaderi yapmış olduğu günahlara kaderimde vardı diyerek delil getiremez. Eğer böyle bir şey olacak olsaydı günah işleyenlere hesap sorulamaz, zalimlere ceza verilemezdi. Müşrikler öldürülemez had cezaları uygulanamazdı zalimler zulmünden alıkonulamaz din ve dünya fesada boğulurdu eğer bir kimse yapmış olduğu günahlara kaderi delil olarak getirirse ona şöyle denilir: biliniyor ki sen cennet ya da cehennem ehlinden olduğundan emin değilsin eğer bu konuda senin tam bir bilgin ilmin olsaydı sana iyiliği emretmez kötülükten alıkoymazdı fakat sana Allah'ın emirlerini yap nehirlerinden kaçın Umulur ki cennet ehlinden olursun deriz. Sahabelerden bazıları kaderle alakalı hadisleri iştince şöyle söylerlerdi. Ben şimdikinden daha fazla dini vazifelerle uğraşacak, yapmaya çalışacak değilim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kaderi delil olarak kullanmak hakkında soru sorulunca şöyle buyurmuştur. Amel ediniz, dünya hayatı ve ahiret hayatı için koşuşturunuz. Herkes yaratıldığı şey için gidişatı kolaylaştırılmıştır. Kim mutluluk ehlindense, saadet ehlindense ona mutluluk, saadet ehlinin yani cennetiklerin ameli kolaylaştırılır. Ve kim şekavet ehlindense, kötülük ehlindense ona da şakave ehlinin ameli kolaylaştırılır. Ve sonra e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Leyl Suresinin 5 ila 10. ayetlerini okudu. Mealen şu şekilde. Kim malından verir ve Allah'ın azabından sakınırsa, en güzele tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız. Kim de cimrilik edip malından vermezse, kendisini zengin sayıp en güzel olan da yalanlarsa, biz de onu en zor olana yöneltiriz. <gülüyor> Kul, dünya yaşantısında iki türlü musibetle karşı karşıyadır. Birincisi, kulun kendi elinden gelen musibeti bertaraf edecek gücü vardır. Böyle olduğu halde o musibet karşısında acizlik gösteremez, elinden geleni yapmak zorundadır. İkincisi ise, Kulun kendisine gelen musibet karşısında yapılacak hiçbir şeyi yoktur. Böyle bir durumda ümitsizliğe, paniğe kapılmadan Yüce Allah'a yönelmeli. Ondan probleminin çözümünü istemelidir. Çünkü Allah Azze ve Celle musibetleri daha vuku bulmadan nasıl ve ne zaman vuku bulacağını çok iyi bilir. Her musibet için meydana gelişi esnasında bazı sebepler yaratmıştır. Böylece musibetin bertaraf edilişinin yollarını da bize öğretmiştir. Dolayısıyla kul eğer sebeplere sıkı sıkı sarılırsa, musibetleri bertaraf edecek gücü de kendisine bulacaktır. Dinimiz sebeplere sarılmayı emretmiş, sebepler doğrultusunda hareket etmeyeni kınamıştır. Çünkü kul bu fiiliyle kendisini tehlikelerden korumamıştır. Bütün bunların yanı sıra eğer kulda musibetlere karşı koyacak güç ve imkanı yoksa, o zaman kul mazur olmuş olur. Kulun sebeplere sarılması, Allah'a tevekkül etmesine de engel değildir. Çünkü sebepler kaderin cüzlerinden birisidir. Dolayısıyla kader sebepler ile bir bütündür. Her halükarda Allah'a tevekkül etmeye gerektirir. Kul yapacağı işlerde sebeplere sarıldıktan sonra Allah'a tevekkül eder. Ondan kaderinin hayırlı olmasını ister. Eğer başına bir musibet gelecek olursa da... <gülüyor> Allah takdir etti ve dilediğinde yaptı der kula musibet gelmeden evvel musibeti önleyecek sebeplere sarılması gerekir çünkü kader ancak başka bir kaderle hedef edilir. Şüphesiz ki bütün peygamberler kendilerini düşmanlardan koruyacak sebeplere sarılmışlardır. Halbuki yüce Allah onları korumuş, onlara davetleri esnasında yardım etmiş ve vahiy ile desteklemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhisselam, Allah'a tevekkül edenlerin efendisi olmasına rağmen sebeplere sarılırdı. Allah azze ve celle Enfal suresinin 60. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlara karşı gücünüz yettiğince kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Böylece onunla Allah'ın düşmanlarını ve kendi düşmanlarınızı korkutmuş olursunuz. Ve yine Mülk suresinin 15. ayetinde O ki size yeryüzünü boyun eğdirendir. Şu halde yeryüzünün sırtlarında dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır buyurulmuştur. Müslim ve İbni Hibba'nın rivayet etmiş oldukları de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Güçlü, kuvvetli mümin kul, zayıf ve im iman sahibi kuldan Allah'a daha sevimli gelir. Ama ikisinde de hayır vardır. Sana fayda verecek işleri hırsla talep et. Allah'tan yardım dile, acizlik gösterme. Eğer sana bir musibet gelecek olursa keşke şöyle yapsaydım deme. Keşke şöyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu deme. Ve lakin Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de buyrulur kaderi inkar eden dinin esaslarından asıllarından birini inkar etmiş sayılır ve kafir olur bazı selef alimleri Allah onlara rahmet eylesin şöyle demişlerdir kaderi inkar edenlere kaderi inkar eden kimselerle ilim ile tartışın Eğer inkar ederlerse kabul etmezlerse kafir olurlar Eğer kabul ederlerse husumet gösterirler Kaza ve kadere iman beraberinde birçok güzel semere, fert ve toplum açısından birçok iyi sonuçlar doğurur. Bunlardan bazıları şu şekildedir. Birçok güzel ibadetin hayat bulmasına sebep olur. İbadeti yalnızca Allah için yapmak, yalnızca Allah'a tevekkül etmek, ondan korkmak, ondan talep etmek, Allah hakkında iyi zanda bulunmak, zorluklara sabretmek, ''Tahammül göstermek, ümitsizlik ile savaşmak, Allah'tan gelene razı olmak, sadece Allah'a şükretmek, Allah'ın rahmeti ile mutlu olmak, Allah için mütevazı olmak, kibri ve büyüklenmeyi terk etmek, Allah için infak etmek, cesaretli olmak, hayır işlerinde öncü olmak, kanaatli ve izzetli olmak, himmetini yüce tutmak, işini sağlam yapmak, her işi yaparken ciddi olmak.'' üzüntü ve mutlulukta itidalli olmak, orta yolu tutmak, hasetten ve itirazdan kurtulmak, aklı batıl ve hurafelerden özgürlüğüne kavuşturmak, gönlün ve kalbin rahat ve huzurlu olması bunlara birer örnektir. Mümin kul kadere olan imanı ile dünya hayatını düzenli bir şekilde geçirir. Allah'ın ona bahşetmiş olduğu nimet onu azdırmaz, başına gelen musibetler onu yıldırmaz, Ümitsizliğe düşürmez. Bilir ki gelen her zarar Allah'ın takdiriyle olmuştur. Bunu dünya imtihanı olarak görür ve endişelenmez. Bilakis sabreder ve ecreni Allah'tan bekler. Kadere iman, kulu sapıklığa sürükleyecek her şeyden alıkoyar. Kötü bir şekilde vefat etmesini engeller. Kul böylece doğru ve salih amel işlemek üzere bir uğraş verir. Günaha ve azaba götürecek şeylerden de kaçınır. Mü'min kadere olan imanı sayesinde zorluklara karşı sağlam ve sabit bir kalple sebeplere sarılarak dimdik ayakta durur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Müslim İbni İbban, şu ül İman'da Beyhakin'in rivayet etmiş oldukları hadiste şöyle buyuruyor. Mü'minin işi çok gariptir, şaşırtıcıdır. Bütün olanlar onun için hayırdır yani hayra götürür. Bu özellik mü'minden başkası için geçerli değildir. Ona sevindirici güzel bir şey gelse şükreder. Bu onun için hayırlıdır. Ve eğer başına da bir musibet gelse sabreder. Yine bu da onun için hayırlı olur. Elhamdülillahi rabbil alemin ve's-salatu selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ve sellem ecmaîn. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Bugünlük sohbetimiz bu kadar inşallah. Ee, sorusu olan varsa yazabilir veyahut mikrofonda sorabilir. Hoş geldin abi. Allah cümlemizden razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Evet ben e, mikrofonu bırakıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.